onlar genel bir analiz de Yapıyorlar her zaman Şehirlerin Nüfus ve durumlarına göre Yaklaşık bin kişinin Ölmüş olabileceği Kandili Rasa tanesinden yapılan açıklamalardan Biriydi Ve bunun da Artabileceği Aslında söyleniyordu Böyle de bir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 40'da hala canlı ya da vefat etmiş insanlar bulunmakta diyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyormuş. Özellikle canlı bulunduğu ıı, tespit edilen binalarda kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyormuş. Belki bu noktada kurtarma çalışmaları ile ilgili de biraz ıı, bilgi verebiliriz. Türkiye'ye birçok ıı, ülkeden yardım talep etmedi aslında etti mi? Bildiğim kadarıyla etmedi. Etmedi evet. Ama öneri olarak gelmiş. <gülüyor>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 Neyi? Bu radyoda yani epey 1999'dan beri bu deprem e, meseleleriyle, görüntüleriyle ve çeşitli boyutlarıyla bir çeşit aşina olduk. İşte o tarihten beri de hiç durmaksızın devam eden 6 saat ver programımız da var. Ama e, yani bunun önü alınamıyor. Anlaşılan. Yani bina blokunu, bloklarını sağlam yapma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 Evet, çünkü çok yüksek olmadığı halde burada bir zihniyetle ilgili baştan e, belki de temel e, sorunun yani sorunun odak noktasının ana noktasının belki de bir zihniyetle ilgili olduğunu da düşünebiliriz yani çünkü e, atla deve olmayan karşılanamayacak maliyetler değil işte içine konacak demir çubuğun putreli neyse adı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 Hatta direkt yollamış. Yollamış. Korkudan yani. yollamış. O o sonucu çıkıyor. Zaten e, sadece İsrail o da olabilir tabii. E, İsrail'in e, yardımının reddedilmesi gibi bir saçmalığı e, herhalde yapmamıştır diye düşünüyoruz. Hiçbir devletin yapılmaz yapması, zaten. Yapılmaz öyle bir böyle şey. bir şey. O yüzden inanmakta o zaman da e, bu bu haberi veren e, vatanın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 Veyahut cezadan tamamen kurtulacağını düşünerek başka şeyler yapabilirim bilmiyorum. O ayrı bir mesele ama hani ben o haberi o şekilde okumadım en azından Yeni Şafak'takini. E başka yerlerdeki haberlerde de 150 firar eden 150 mahkumun 50'si paniye kapılıp kaçtıklarını söyleyerek cezaevine geri döndü diyor. NTV MSNBC'nin haberinde gerisi dönmemiş. Burada da öyle anlaşılıyor. O panik halinde devam